Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor, kusul abdesti alırken idrar gelirse, yani tuvaleti yapmak icap ederse, banyoda yapmak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, normalde kusul abdesti aldığımız sırada idrar yapmak caiz değildir, uygun değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz banyonun yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir buyurmaktadır. Ancak bu hadiste de her ne kadar nehyedilme varsa da eski dönemdeki banyolarda kastedilmiş olabilir. Şimdiki banyolarda Üzerimize sıçrayan sular orada birikmiyor. Üzerimize su sıçrama ihtimali olsa bile su tekrar döküldüğünde akıntıyla akıp gitmektedir. Yani idrarın üzerimize sıçrama ihtimali bulunmamaktadır. Dolayısıyla idrar yapsa yaparsa şayet böyle biri idrarı gelir de banyoda yapmak mecburiyetinde kalırsa yapsın üzerine sıçrayan yerler zaten yıkayacaktır. Bu gusül abdestine bir mani değildir. Engel olmaz. Ancak mümkün mertebe banyoda böyle bir şey yapmamalı. Zorunda kalırsa yani aniden sıkıştı, öyle bir durum hasıl oldu. Ya da banyodan çıkıp idrarını yapamazsa banyoda bu durumu yapabilir. Bu gusül abdestine bir engel değildir. Usulle alakalı bir durum değildir. Banyo adabıyla alakalı bir durumdur. Ya da Peygamberimizin uyardığı yani men ettiği şey idrarın üzerimize sıçramamasıdır. Bu nedenle e, idrar sıçramamasına dikkat etmekte çok fayda vardır. Peygamberimiz bundan men etmiştir.